Özel sigorta şirketlerinin yaptığı bireysel emeklilik caiz mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sigorta diye bir şey yoktu. Bu daha sonra ortaya çıkmış bir durumdur. Aslında sigorta birçok insanın kolektif olarak ortaklaşa bir yardımlaşmasıdır. Mesela yangına karşı veya işte otomobillerin kaskosu veya zorunlu sigortası, ev sigortası vesaire, sağlık sigortası gibi. Dinişer Yüksek Kurulu, Gençler Başkanlığı'nda Dinişer Yüksek Kurulu, geçmişte konuyla ilgili, yani sigorta ile ilgili bir çalışma yaptı ve bir kurul kararı aldı. Bu kurul kararına göre eğer e, toplanan paraların faize yatırılması ve buradan faiz geliri elde etme gibi bir şey söz konusu değilse, e, her türlü sigorta Caizdir. Dolayısıyla hayat sigortası da, sağlık sigortası da, emekli sigortası da, devletin yaptığı da, özel şirketlerin yaptığı da sigortalar caizdir. Yeter ki bu sigorta ile insanlar kandırılmış, bir harama, mesela faiz almak, vermek gibi bir harama aracı e, kılmış olmasın. Dolayısıyla e, harama vası olmayan, faizi işletme gibi bir amaç taşımayan bütün sigortalar ve o sigortalardan emekli olmak, caizdir. Biz de mesela e, devlet memuru olarak e, veya işte işçilerimiz e, bugün sosyal güvenlik kurumu oluşturuldu. Herkes e, orada e, emekli sicortasına dahil oluyor ve oradan emekli olabiliyor. Onun gibi özel e, kuruluşların da bu şekilde eğer bir hilaf aldatma söz konusu değilse e, aynı şekilde caizdir ve o oradan alınan emekli parası da haram olmaz, selal olur.